mmm -hmm. Elhamdülillahi Rabbil âlemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ahli beytih ve men tebi'un bi ihsanin la yumiddin Cennet yolculuğumuzun ayrıntılarını tarif ederken ve Nefis musibetinin, nefis engelinin aşılması gerektiğine getirmişti. Nefsi aşıl aşmanın, nefsi dizginlemenin de takva ile mümkün olduğunu, müttakî mümin olmak zorunda olduğumuzu. Müttakîliğin de apaçık belli günahlar yani haramlardan ve helalin fuzûlîsinden korunarak ancak elde edilebileceğini Anlattı, bize izah etti. İnşallah izahından anladık. Şimdi bize beş organ saydı. Bu beş organ kontrol edilmedikçe hiçbir şekilde takvaya ulaşmak mümkün değil dedi. Göz, kulak, dil, kalp ve karın bölgesi. Bu temizlik, bu disiplin buralardan sağlanabilir dedi. Bize tek tek şimdi gözden başlayarak anlatacak. Biz bunu rahat anlamamız için hele bayanların mesela çok iyi anlayacağı bir örnek zikredelim. Evin balkon kapısının mesela contası eskidi. Yağmur yağdıkça içeri su atıyor. Yağmur yağmasa dışarıdan toz alıyor. Önümüzde iki seçenek var. Ya elimizde bez ve sünger ve deterjan, 24 saat orada bekleyeceğiz, kirlendikçe, ıslandıkça temizleyeceğiz ya da kapının contasını yenileyeceğiz. Kapıyı düzeltsek temizlemekten kurtuluruz. Senede bir temizlik yeter o zaman. Kapıyı düzeltmedikçe temizlik istediğin kadar yap. Gazali rahmetullahi aleyhi nefsi bu beş organdan besleniyor görüyor. Nefis bakmak istiyor. Sınırsız duymak istiyor. Sınırsız tatmak istiyor. Sınırsız tefekkür istiyor, hayal kurmak istiyor. Midesinin sınırsız Aktif olmasını, değirmen gibi dönmesini istiyor. Buralar nefsi besliyor. Ya biz nefisle mücadele ediyoruz derken sürekli kahar olacağız, lanet olasın nefis niye böyle yaptı vesaire vesaire. Ya da bu beş organı kontrol edeceğiz. Mesela daha önce yemekle ilgili züht bölümünde konuşurken insanoğluna yeteri kadarını. Yemeye alıştırmak lazım. Aksi takdirde her şeyi yersen beraberinde uyku gelecek, tembellik gelecek, pısırıklık gelecek, ibadetlerin zayıflayacak diye örnekler vermiştim. Mideye bir terbiye getirmek, nefis gibi görünmeyen bir yere disiplin getirmekten daha kolay. Neresi nefis? Mesela insanlar belli hastalıktan dolayı midelerini kestiriyorlar. Yüz küsür kiloluk biri 50-60 kiloya düşüyor. Çünkü mideyi küçülttün mü, istesen de daha yiyemiyorsun zaten. Bir bardak çayla doyuyor. Ve yaşıyor o insanlar. Ama küçük bir not, bu ameliyat riskli bir ameliyat olduğu için böyle canın isteyince tıraş olmaya gider gibi mide ameliyatı caiz değil. Hastalıkla, doktor raporuyla Fetva ile birleştirilerek ancak yapılabilir. Bunu dipnotumuza koyalım. Yoksa mide ameliyatı dedik trash gibi bir şey anlatmadık. Mideni kontrol ediyorsun. Mesela şaşısı, şaşı olan çocuklar veyahut da göz sorunu olan çocuklara göz bandı diye bir şey takıyorlar. İşte gündüz 3 saat bunu taksın diyorlar. Göz tembelliği düzeliyor veya filan hastalık düzeliyor. Kulağın rahatsız olmaması için mesela havaalanlarında çalışan personele büyük kulaklıklar taktırıyorlar. Yoksa uçak gürültüsünde delirir insan. Cinnet geçirir. Yani kulağı, gözü, mideyi kontrol etmek çok kolay. Nefse göre çok. Tabii ki yani kolay derken mideyi kontrol etmek o kadar da kolay değil ama bir nefse göre, nefis çünkü nerede? Neyle beslenir? Elektrikleri nereden geliyor? Nereden aydınlanıyor? Bunları bilemiyorsun. Bilemeyince nefisle mücadeleyi zor bir mücadele görüyoruz. Gazali Rahmetullahi Aleyh bize burada çok kestirme bir yol gösteriyor. Beslendiği şeyleri kontrol altına alabiliriz diyor. Görerek nefis şımarıyor. Görme oranını sınırlarsın. Harama bakmazsın helalin fuzuli olanına bakmazsın. Böylece kendini bu musibetten kurtarma yoluna girmiş olursun diyor gazalimiz rahmetullahi aleyh. Demek ki nefis mücadelesi yapmak gerekiyor. Bu ancak takva yöntemini seçmekle mümkün. Takva içinde bu beş organ Hizaya sokulması lazım. Bu beş organa şekil, düzen verilmesi lazım. Evet. El faslul evvelu. Birinci, beş fasıl açacak. Birinci fasıl el aynu. Gözdür. Sımme aleyke. Bundan sonra sana tavsiyem. Vaffakakallahu <gülüyor> iyan'a Allah seni de bizi de muvaffak etsin bihif zil ayne gözü korumakladır. Fe inneha sebebu kulli fitnetin ve afetin. Çünkü göz, fe çünkü göz bütün fitne ve afetlerin sebebidir. Wa ezkuru fi emriha ثلاثه usulun Sana yetecek kadar Üç temel noktaya işaret edeyim ben. Neye üç temel? Yani gözün her türlü belanın, fitnenin nedeni olduğuna inandıracak üç temele işaret edeyim. Eheduha, <gülüyor> bu iştahineden bir tanesi. Mâ kâle subhâneh, allah Teala'nın şu sözüdür. Kul lil mu'minîne, Yahubbu min absarihim ve ihfazu furucahum. Dalika ezka lahum. İnallahü habirum bima yasnaun. Ennur suresinin 30. ayeti. Kul lilmu'minina mu'minnere de ki ey peygamber Yahubbu min absarihim. Gözlerine hakim olsunlar. Gözlerini bantlasınlar değil ama gözlerine Hakim olsunlar. Her şeye bakmasınlar. وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ Cinsel organlarını korusunlar. ذَلِكَ اَزْكَالِهُمْ Bu onlar için daha iyidir. İnna اللّٰهَ Çünkü Allah habirum بِمَا يَصْنَعُونَ Onların yaptıklarını biliyor. Ne yapıyor bu ayete göre? Gözün ne gördüğünü biliyor. Yani biz Burada genç kardeşlere, telefon ve film tutkunu kardeşlere bir hatırlatma var. Hepimize var. Bir insan maazallah zina ettiğinde Allah beni gördü diye düşünür Müslümansa da zina gibi şeyleri seyrederken Gözle baktığını sanki Allah görmüyormuş gibi zanneder. اِنَّ Allah'a خَب۪يرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ Yaptığınız şeyleri Allah biliyor. Sen açtın, zina sahnesi seyrediyorsun. Zina sayılacak, zinaya götürecek şey seyrediyorsun. Onu da biliyor Allah. Yani fiilen zina ederken nasıl Müslüman utanırsa, yapsa bile böyle bir şey, vicdan oğlu baskı yaparsa, zina sayılacak veya zinaya götürecek bir şeyi izlerken de Allah'ın onu gördüğünü unutmaması gerekiyor. İnellahu habirun bima yasnaun. Sizin yaptığınız şeyleri Allah biliyor. Gizleyemezsiniz Allah'tan bunu. İnellahu habirun bima yasnaun. Burada devamına girmeden bu asrın insanı olarak şöyle bir ayrıntıyı not etmemiz lazım. Adem aleyhisselam yaratıldığı ve dünyaya gönderildiği günden bugüne kadar insanlık bugünkü kadar göz kirliliğiyle karşılaşmamıştır. Ben mübalağalı bir cümle söyleyeyim. Abartılı, anlaşılsın diye söylüyorum. Adem Aleyhisselam'dan 2015 yılına kadar kaç yıl geçtiyse bir 10 bin yıl tahminen diyelim kaç yıl geçtiyse ne kadar müstehcen şey görüldüyse bu dünyada kadınından, erkeğinden şu yıl 2019 yılında bir günde onun on kat fazlası görülmüştür. Bunu nasıl belgeleyeceğim ben? Şöyle, Adem Aleyhisselam'dan cep telefonu teknolojisine kadar olan bir zamanda her yaratılan bin kere müstehcen bir şeye baktığını kabul edelim. Her yaratılan. Allah'ın dostları bakmıyor ama diyelim ki her yaratılan bir kere Şuna baktı, kabul edelim. 100 milyar insan yarattığı hisse 100 çarpı 10 işte trilyon rakam yaptı. Cep telefonundan, bilgisayardan, internetten, porno sitelerinden 2019 yılının bir gününde izlenen film oranı kadar değildir bu. Çünkü bir sahneyi bir defa görüyorsun. Halbuki bir saatlik filmde o sahne milyon kere karşına çıkıyor. Bugün müstehcen haber sitelerini falan kimse müstehcen kabul etmiyor zaten. Oradaki speaker de müstehcen. Ama yani müstehcenlik deyince <gülüyor> kül kül kısmına, ateşin kül kısmına bakılıyor adeta. Onu kabul ettik hadi diyelim. Onu kabul ettik. Bir günde sadece YouTube kanalından İzlenen müstehcenlikler bütün insanlığın Adem Aleyhisselam'dan beri izlediğinden fazladır. E onlar hiç olmasın gün ortası bir şey yapamıyorlardı. Şimdi gün ortası da yapıyor insanlar bunu. Gece ortası da yapıyorlar. Kalabalıkta da yapıyor. Beledi otobüsünde de yapıyor. Her yerde yapıyor. Bugünkü gibi göz kirliliği İnsanlığın rastladığı bir şey değildir. Şu hayatlarından örnekler okuduğumuz Evliyaullah böyle zamanlarda yaşasalardı herhalde ilk işleri bir cerraha gidip gözümü kör et demek olurdu. Toplum bozuk diye inzivaya çekildiklerine dair bilgiler okuduk biz geçmiş derslerde. Bu şu anda yaşanan afet herhangi bir şeye benzemiyor. Bir karşılığı yok insanlık tarihinde. Bu böyle büyük bir felaket. Hiç kimse öyle değil. O kadar büyük değil canım. Böyle tehlikeli değil diyemez bana. Ama ortada iki büyük sorun var. Bu felaket ne kadar... Kötü bir şeyse müstehcenlik, ondan daha kötüsü, her gün yeni yetişenlerin ve eskiden gelenlerin buna bir santim daha yaklaştığını ve alıştığını anlayamıyoruz. Mesela 20 sene önce 40 yaşında olan bir Müslüman, Televizyon haberlerine bile bakmıyordu spiker kötü diye. Aynı insan şimdi haberlere bakmakta bir sakınca görmüyor. Film Müslüman isimli bir film olursa o filmdeki kadınlara bakmakta sakınca görmüyor. Ne olmuş? Göz kirliliğine işte belli bir birim yaklaşmış. İki, birinci tehlike bu. Bunları not defterine kaydediyoruz. Üzerinde doktora tezi yapılacak, vakıflar kurulacak, enstitüler kurulacak bir tehlike bu. Ama gündemimizde değil ne yazık ki. İki, bu tehlike hep bir sonrakinin üzerine bakılarak insanların kendinden savuşturduğu benim içinde olmadığımı düşündüğüm tehlike oldu. Nasıl? Mesela 20 sene önceki Müslüman televizyon haberlerini izlemiyordu. Bu haberlerde sıkıntı var diye. Ama aynı Müslüman devlet dairesinde bayan bir memurla konuşmakta sakınca görmüyordu. E, bir işim var burada diyor. Haklı haksız noktasını konuşmuyorum. Hastalık kılcal damarlara doğru nasıl ilerliyor onu konuşuyorum. Şimdi o gün 20 sene önce bayan sunucuyu izlemeyen kimse şimdi onu izliyor hiçbir sakınca görmüyor. Ama açık saçık filmleri izleyenlere kızıyor. 20 sene önceki de haberleri izliyordu açıkça saçık film izleyenlere kızıyordu. Çok kötü o kadar bu Allah'tan korkmuyor bunlar diyordu. Şimdi o, o filmleri izlerken bir ötesi olan porno denen filmleri izleyenlere başımıza taşıyacak bunların yüzünden diyor. Şöyle geri doğru izleyebilsek, Nasıl adım adım bu harama, bu göz kirliliği mikrobuna kaydığını göreceğiz. Gidişin belli senin. Mesela İstanbul'dan Ankara 400 kilometre. Sen 3 saatte şu kadar kilometre kat ettin, işte Pendi'ye geldin. İstanbul merkezden çıktın. 6 saat sonra ben senin Gebze'ye gelmeyeceğini nasıl bilmem ki? Geleceksin. 3 saatte gittiğin mesafe belli. 20 sene önceden bugüne verdiğin taviz devam edecek. Neden? Çünkü şeytan acele etmiyor. Sen o müstehcen denen görüntüye bir düş, istersen 80 sonra sonra düş. Kalbin o pislikleri alışsın. Acelesi yok şeytanın. Bu işte hastalığın iyileştirme sürecini zorluyor. Ne gibi trafik kazası geçiren ya da evde balkondan düşen birisini hemen hastaneye götürüyoruz. Karnı ağıran birini bekliyoruz. Belki yarını iyileşir. Öbür günü iyileşir. Öbür günü iyileşir. Götürdüğümüzde de meğer kansermiş, iyileşme ihtimali yokmuş anlaşılıyor. İş işten geçiyor. Aynen bunun gibi oluyor. Bugün göz kirliliği konusunda ki mesele sadece cep telefonu ve internetten görülen manzaralar değildir. Bugün şehirlerde hatta köy yerlerinde bile erkeğiyle kadınıyla insanların bir nevi çıldırdıklarını insani olmayı kaybedecek kadar çirkin bir avret teşhiri yaptıklarını görüyoruz. Çok garibim, garip bir tecelli olarak gördüğüm ve içime bir türlü sindiremediğim bir örneği bu derste paylaşmak istiyorum. Bilhassa tatil bölgelerinde camilere, namaza gelen erkeklere bakıyorum. Dizlerine kadar Paçaları alınmış pantolonlarla camiye bile geliyorlar. Anadolu insanının eski zamanda don dediği şeyi pantolon olarak girmiş şimdi. Pantolon diye giyiyor. Ona bizim dedelerimiz don diyordu. Belki de onların donu bugünkü pantolondan daha da uzundu. Daracık bir şey. Vücuduna yapışmış dizine kadar gelmiş. Sadece kumaş olarak ağır avret bölgesini örtüyor. Dar olduğu için o örtmesi de yanlış. Dar olduğundan dolayı örttüğü de doğru değil. Üste bir atlet öğrelemezine geliyor. Bu neyi gösteriyor? Namaz kılan insanlarda bile bu göz kirliliği yerleşke bir zemin içerisinde duruyor. Artık yabancı kabul edilmiyor bu görüntüler. Camide bile. Bir turistik yerde imam efendiye dedim ki hoca efendi size bir şey soracağım dedim. Buyurun dedi. Beni tanımadı. Caminin kapısında lütfen çorapsız camiye girmeyin diye yazı yazmışsınız dedi. E, ben yazdım dedi. Çok iyi etmişsiniz Allah razı olsun dedim. Niye? Haram mı dedim? Günah mı dedim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çorap mı giyiyordu? Ashab-ı çorap mı giyiyordu? Dedi ya insanlar terlikle dolaşıyorlar dedi. Ayakları kirli kirli geliyorlar biz secde ediyoruz burada dedi. Haklısınız dedi. Tam arkanızda don gibi bir pantolonla birisi namaz kılıyordu. Evet edepsiz herifi gördüm ya dedi. Ama onu ikaz etmediniz dedim. E ne bileyim dedi herkesin giydiği bir şey o dedi. İmam kanık samış meseli. Mecbur kalmış. Yarın yarın deniz kıyafetiyle Maazallah camiye girilecek diyene şaşmam ben. Nere gideceği belli bu yolun çünkü. Bu göz kirliliğini internet gibi e, böyle görselliği, hayali olan bir şeyde de görüyoruz. Müslümanların yaşadığı şehirlerin caddelerinde de görüyoruz. Evlerde de görüyoruz. Göz kirliliğini kanıksamış, hayatın normali haline getirmiş anlayışımız, bir afettir. Ve tekrar mübalagalı cümlemi söylüyorum. Bugün, 2019 yılında bir gün sadece şu dünyada insanların gözüne sunulan ve izlenen müstehcen ve müstehcenlik ötesi çirkin sahneler Adem Aleyhisselam yaratıldığıca dünyaya gönderildiği günden bugüne kadar izlenenden çok daha fazladır. Çok hem de daha fazladır. Bundan 100 sene önceki hayatı yansıtan, Avrupa hayatını yansıtan filmler izlendiğinde, bunu da Rabbimin mağfiretine sığınarak, utanarak söylüyorum. Allah beni affetsin, keşke yanılmış olayım bu işten. Yüz sene öncesinin yani Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki Avrupa ve Amerika hayatını yansıtan işte filan konulu bir film tesadüfen izleyenler görecektir ki o günkü kadınların kılık kıyafeti bugünkü tesettürlü Müslüman kızlardan daha İslami'dir. Allah katında hiçbir değeri yok o kıyafetin. Çünkü onlar onu Avrupa kültürü olarak hep Şerri bütün dünyaya yayan Avrupa'nın 100 yıl önceki kıyafetinin Müslüman kadınlarının kıyafet, yani o zamanki Hristiyan veya Avrupalı diyelim Hristiyan olmayabilirler de kıyafetlerinin bugün Müslüman kadınların kıyafetinden daha İslam'a uygun olmasının kıyamet alameti değil de neyle yorumlanacağını ben bir şey söyleyemiyorum. Tesettür bile bir reklam konusuna dönmüştür. Bir psikolojik veya sosyopsikolojik bir vaka olarak güzellik kompleksi olan kızların tesettüre bürünmeyi tercih etmeleri ve böylece albeniyi artırmaları ciddi bir realitedir. Allah Gazaliye Yerler gökler dolusu rahmet etsin bu tespitleri bize böyle aktarmış. Gözlerimizin temizliği sağlanmadıkça, gözümüz filitre kullanmadığı sürece biz Allah'ın şeriatını kalplerimize sindiremeyiz. Nefislerimizi terbiye edemeyiz. Kapı ve pencere açık ama biz elimizde bezle temizlik yapıyoruz. Yani aynı şeyin içeri doluyor. Temizliği yetiştirmek mümkün değil. Göz filtresi, kulak filtresi, dil filtresi şart. Şart. Peki bu kolay mı? Cennetin ucuzluğu kadar kolay bu. Cennet ne kadar ucuz ise bu da o kadar kolaydır. Hayır cennet zor ve pahalı ise <gülüyor> Dikkat edin Allah'ın cenneti pahalıdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e bu da kolay değil ama bizi dengeye getiren nedir? cihat budur diyoruz işte cihat budur göz, kulak, dil, kalp, mide cihadı cihattır bunu yapamayanların Kudüs Edebiyatı yapmaları mümkündür. Kudüs eylemi yapmaları mümkün değildir. Kudüs'ü kurtarmak, Mescid-i Aksa'yı büyütmek, Yahudi çizmesinden kurtarmak ancak bir reklam konusu olur. Temenni olur. Hayal olur. İnşaallahu teala Rabbim bu mübarek cihadı Yapmayı bize nasip eder. Yapanlardan kılar bizi. Bunda muvaffak oluruz. Gelecek kuşakta, gelecek kuşakta ömrü olanlar görecek tesettür diye bir konu olmayacak. Çünkü tesettürün de kadını güzel gösterdiği anlaşıldı. Sakalın erkeğe yakıştığı anlaşıldı. Erkek Dolayısıyla kimse sakalla uğraşmayacak, tesettürle kimse uğraşmayacak. Tekrar Gazali'nin bin sene önce söylediklerine döneceğiz. Göz filtresi mücadelesi yapacağız artık. Kulak filtresi, dil filtresi mücadelesi yapacağız. Geldiğimiz nokta budur. Bu ümmet, Kur'an'ın indiği gün bu cihada hazırlatıldı. Kul lil mu'minine yeğubdu mine وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ Nur suresinin indiği gün bu cihat ilan edilmişti. Halbuki Bedir yapılmıştı Nur suresi indiği günlerde. Bedir yapılmıştı, Uhud yapılmıştı. Buna rağmen Allah bu cihadı da ilan etmişti. Ashab-ı kadınları ve erkekleri Allah onlardan razı olsun bunu cihad olarak anladılar. Şimdi bir nesil geldi ki cihadı geçmişte yapılmış Bedir kahramanlığı olarak bir de Filistinlilerin yaptığı Kudüs cihadı olarak anladı da anladı da göz cihadının o cihadın altyapısı olduğunu anlayamadılar. Bu sefer şeytan meydanı boş bulduğu için Meydanı boş bulduğu için istediği gibi at koşturdu. Müslümanların gözlerinden bile fucur kaynar hale geldi. Allah'ın mağfiretine sığınıyoruz. Rahmetine sığınıyoruz. İnayetini talep ediyoruz. Bize yardım etsin. Gözümüzü düzeltmedikçe Kur'an meali okumanın da kıymeti yok. Tefsir okumanın da kıymeti yok. Hanefi mezbinden olmanın da kıymeti yok. Ma'turidi de olsam bir şey olmuyor zaten. Şeytan içeri girecek menfezi bulmuş göz. Oradan bitiriyor işini. Evet şimdi gazalemize dönelim. Ben size üç noktadan anlatayım. Niye önemlidir göz? Göz temizliği sağlanmadan nefse hakim olamazsın. Bunu anlatayım dedi. Ayeti okudu. Şunu bilmelisin. Enni teemmeltu tu hadil ayete diyor. Ben bu ayeti düşündüm. Hangi ayeti? En Nur suresinin 30. ayetini Fawjed tufiha, maqasarha. Kısacık bir ayet olmasına rağmen orada selasete meyanin azizetin üç anlam yükü buldum. Bu ayette üç şey görmüş Gazali. Te'dibun, tembihun ve teh tehdidun. Tembihun, te'dibun, tembihun, tehdidun. Üç şey gördüm. Te'dib, te edeplendirme, ahlak öğretme demek. Tenbih, uyarı, tehdit, Türkçe bir kelime tehdit. Bu ayet hem edebi öğretiyor, hem uyarıyor, hem tehdit ediyor. Fe kâdip yani edep nasıl veriyor bu ayet fe kavlû taâlâ kullül müminîne yugdû min kullara de ki gözlerine hakim olsunlar ve lâ buddel lil abd min imtisâl emr es-seyyid bi kul muhakkak onun seyyidinin yani efendisinin e, verdiği emre uyar koyduğu edebi kendine alır, edeplenir. Wa'ille, yoksa feykuunu seyi el edep, edepsiz olur. Yoksa seyi öledep, edepsiz demek. Feyhce bu, bu sefer uzaklaştırılır. Fala yuzen ulu fi hudur el O efendinin meclisine kabul edilmez. Wal musul bil huzura kabul edilmez. Fahhem hadihi nuktede bu nükteyi anlayiversen ve taammal ma tahtaha onun altında neler oluyor iyi düşün fe inne fiha ma fiha çok şeyler var bunda fiha ma fiha bir ifadedir Arapça çok şeyler var bunda neler var neler anlamına geliyor Bu kullu'l mu'minine yuguddu min absarihim ve yahfuddu furuucuhum ayetinden ben tekdip yani edeplendirme gördüm, tenbih, uyarı buldum, tehdit buldum diyor Gazali, rahmetullahi aleyh. Nereden bulmuş bu te-edibi, yani edep göstermeyi? <Sessizlik> <Sessizlik> Müminlere de gözlerine hakim olsunlar da bir edep var. Demek ki Allah, bu paragrafta bize ait, Allah edebi olanları huzuruna kabul ediyor ve Göz hakimiyeti kimse varsa onu edepli kabul ediyor Allah demek ki. O emmettenbihu. Peki uyarı nerede tenbih? Fakat O Teala, zelke ezkalhem, zelke ezkalhem. Bu onlar için daha iyidir sözü. Ezkalhem daha temizdir, daha iyidir sözünden. Uyarı nasıl çıkarıyor gazale? Şimdi onu gösterecek. Bu daha iyidir yani gözlerine hakim olurlarsa daha iyidir sözünden hakim olmazlarsa iyi olmayan durumda olacakları ortaya çıkacak. Bunu da ne olarak sen bilirsin dediği zaman anne çocuğuna sen bilirsin serbestsin demek istemiyor. Dediğimi yapmazsan sen bilirsin çikolata vermem sana. Dediği gibi kabul ediyor bunu. Evet. وَيَنْطَلِكُ عَلٰى مَعْنَيَيْنِ vallahu alem زَلِكَ اَسْكَالِهُمْ sözünden iki anlam çıkar, dikkat et diyor. Burada dikkat ederseniz, göz konusunu açtı. Göz konusunu üç noktada sana anlatacağım dedi. Üç noktayı tuttu. Üç meseleyle, birincisini üç meseleye açtı. Tehdit, tembih, tehdit. şimdi Tenbihi de iki nokta açıyor. Daha önce size tavsiye ettim. Ne yapınız dedim. Şamalandırmış olarak. Ona dedi buna dedi şöyle indi sağa ayırdı sola ayırdı yapın konuları daha iyi anlarsınız. Yoksa birincinin ikinci maddesi ikincinin üçüncü maddesi avukatların kanun maddesi okuduğu gibi kafamız karışabilir. Şamalandıralım. Evet. ذَٰلِكَ <gülüyor> اَزْكَالَهُمْ Bu onlar için daha iyidir. Sözünden وَيَنْ تَلِكُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ Vallahu alem. Allah bilir ya iki mana çıkıyor buradan. Niye vallahu alem Allah daha iyi bilir diyor? E, i̇ddia etmek. Ben bunu anladım demek Gazali'nin diyeceği bir söz değil. Şimdiki İmam Hatip talebeleri tam anlarlar ayeti. Gazali ve onun gibiler Allah'u alem derler. Allah daha iyisini bilir. Şimdi elhamdülillah İki tane Türkçe metin okudun mu? Ayet, hadis. Hatta ne demek gerekiyordu onu bile anlıyor. Yani tefsirini anladı ayrı. El-Evvelu birincisi ذَٰلِكَ eskalahum Tembihtir. Tembihten iki şey çıkıyor. İki şey bunu destekliyor demişti. El-Evvel birincisi اَنَّ atharu اَطْحَرُ لِكُلُوبِهِمْ Bu kalplerin temizliği açısından daha doğrudur. Hangisi? اَنْ ve zekatu وَالزَّكَاتُ اَتْطَهَار Ezkâ zeka kelimesi temizlik anlamınadır. Ve tezkiyetü et tathir. Tezkiyeyi de biz tathir, temizleme manasına kullanıyoruz. Yani ezkâ lehum buyurduysa Allah buradan daha bir temizlik kastediyor. E, temizlik kastediyorsa bunu yapmadığın zaman kirlilik alacaksın demektir. Bu bir tembihdir diyor. İkinci şıkkı bunun. Vethâni zâlike. En mali ve ekser. Bu onların hayırlarının yani iyi taraflarının çoğalması için daha iyidir. Ve zekatu fil asli en numuvu. Zekat kelimesi de aslında buradaki zekattan Ramazanda verilen zekatı kastetmiyoruz tabi kelimenin sözlük anlamını kastediyor. Ve zekatu fil asli zekat kelimesi lugatta dil bilgisinde en numuvu büyümek demektir en 'ala'nni, 'fi'gut' 'albısr' 'taṭhi'ra' 'kalbi' ve 'teksi'r' 'ta'at' ve 'alxir'. Evet, altı çizilecek cümlesi bu. Böylece tembih etmiş oluyor ki, gözü kontrol altında tutmak kalbi temizler, hayır ve taatı çoğaltır. Ve derik 'alnike', bu şundan dolayı 'inlem'te' 'quda' 'basarike'. Gözüne hakim olmazsan. Ve arxite âinanı hu kapan kapatmazsan tanzuru ile ma la seni ilgilendirmeyen şeylere bakacaksın. Fela yahluu, bu da kaçınmaz olarak min entaka âinu ke ala haramin, gözünün harama bulaşma sebebi olacak. Fəin teğmette, sen bir daha bakacak olursan böyle. ...hoşuna gittiği için... ...feden bun ve kebiretün... ...büyük bir günaha gireceksin... ...kebireye bulaşacaksın... ...ve rubbe kal bu kalbuke delik ...belki de kalbin o gördüğün şeye takılı kalacak... ...ne kadar güzeldi, ne güzeldi... ...kaça satılıyor... ...ona takılı kalacak... in lam yerhemillâhu teâlâ... ...Allah sana merhamet etsin, edip de kurtarmasa seni... O gözünün gördüğü şeyin sonucunda sen helake gideceksin. Feragat <gülüyor> Ruviye rivayet edilmiştir ki innel abde leyanzurun nazrate e, kul bir kere bir bakar bir yere bakar yen galu fiha kalbu o bakışla kalbi bozulur. Kema yengalul edimu fit dibagi. La yantafi'u bihi ebeden. Kalp bozulur. Bakışta tıpkı ne gibi? Hayvanın derisini edeyim deri demek. Derisini nasıl tabaklıyorlar da kullanılır hale geliyor. Kokusu gidiyor. Haşinliği gidiyor. Post yapıyor. Ondan böyle yakalarına kıyafet yapıyorlar. Bozuluyor. Yani derinin aslı bozuluyor. Kalp de gördüğü şeyle bozulur. Burada tabi Gazalimiz bir rüya anlatmıyor. Hayatın gerçeğini anlatıyor. Evli olanlar, bu sözümü daha iyi anlarlar. Evli olmayanlar da reşit oldularsa onlar da anlarlar. Doyasıya ve delice sevdiği kocasını veya hanımını ilk gördüğünde aşık olarak o noktaya gelmiştir insanlar. Herkes ilk gördüğünde takılıyor. Zaten bir gördüğünde takılmadığın bir şeye bir daha bakmıyorsun. Çünkü iz yapmıyor. İz yapınca seni bakmaya zorluyor. Bu sebeple yolda bir kere iz yaptırmamak lazım kara. Karda bir teker izi oldu mu bütün araçlar oradan gidiyor artık. Ve orada kaymıyorsun. İlk bakış tehlikesi diye bir tehlike var bunu işaret ediyor. Ve inkara mubahan diyelim ki haram değildi baktığın şey ve kalbuk bu yine kalbin onunla meşgul olacak feca eke elvesvesu vel bir sebebi seni vesveseye ve hatıralara sevk edecek o ve alleke la tesli sen onu yine elde edemeyeceksin. Fetha buka meşru el kalbi, kalbin ona bağlı kalacak ama munkat anil hayır <gülüyor> yapacağın diğer hayırlı işlerden kopacaksın. Bu inkunta lem tara değerlik. Halbuki sen böyle bir şey istemiyordun, senin böyle bir niyetin yoktu. Fakat inkunta müstarih anağın zâlige kulli. Halbuki senin böyle bir derdin yoktu. Ve fiha da bu anlamda. Zikira an İsa sallallahu aleyhi ve sellem ve âle nebiyine bizim peygamberimize de ona da salat selam olsun İsa aleyhisselamdan nakledilir o kâle dedi ki iyyakum men nazara aman bakışlara dikkat edin fe inne tezra fil kalb şehwateş şavde çünkü bakış kalbe şehvet tohumu atar ve kef biha li sahibiha fitneten bu da onun sahibine yeter. Kalbin sahibine, bakışın sahibine yeter. Ben burada bir örneği zikretmekte fayda buluyorum. Hacca gidip hayatında bir defa İslam'ın en büyük beşinci direğini diken insanların geri geldiklerinde sizlere tavsiyem hatıralarına dikkat edin. Ben üç türlü hacı bilirim. Bir, efendi Allah kabul etsin. Amin. Bir anlat bakalım. Hacda ne ettin? Ses yok. Ya sen hacca gitmedin mi? Elhamdülillah gittim. E ne ettin orada? Ne yaptın? Zenci miydi Araplar? Minareler büyük müydü? Adam adeta gizli bir odaya alınmış, orada bir ay yaşamış, kiri dönmüş. Sadece bir şeyi hatırlıyor. İlk Kabe'yi gördüğünde siyahtı onu hatırlıyor, başka bir şey hatırlamıyor. Gitmiş adam, gitmiş. Anasından Doğduğu gibi tertemiz döner diyor ya Efendimiz Haç'tan sonra. işte o adam o. Ruhlar aleminde, meleklerin kanadında o yapmış gelmiş haccını. Bu birinci hacı. Rabbim hepimize müessir etsin. Böyle bir hac iki anlatıyor. Hoca Efendi bize şu duayı okuttu. Şunu yaptık. Az kalsın düşüyordum. Bir adam tuttu elimden Allah razı olsun. Sonra çok susadım, su içtim. Bu da hac yapmış. En azından fıkıh şartlarına göre güzel bir hac yapmış. Allah kabul etsin. Üçüncü hacı modeli. Hacı Efendi Allah kabul etsin, amin. Nasıl geçti? Yahu kardeşim be ben orayı çöl zannediyordum. Ne binalar var orada yahu. Ne arabalar var. Yahu biz Medine'ye giderken bize bir bedevi şoför rastladı. 200 yüz bastı adam yahu. Hacı nasıl geçti hac? Ya bildiğin gibi değil. Hurma çok pahalı. Hacı efendi afiyet olsun. Gerisi nasıl? Ya bizim mezinler bülbül gibi ve Araplar bir ezan okuyamıyorlar yahu. Adam nerede? Haccın dışında her yerde adam. Borsacı. Mekke Medine borsasını izlemeye gitmiş. Neden? İşte formül buraya geldi. Gözünü, kulağını, dilini kontrol altına alamamış. Glikoz satıcıları nerede oraları aramış. Arapların gazozu daha güzel ya. Hiç dünyada başka bir gazoz yok ya bir yerde. Bu neyi gösteriyor bize? organlarının kontrol edilemediği bir ortamda sen takvayı yakalayamıyorsun. Hacc de takvayı yakalayamadığın için, yüzeysel yaptığın için haccı nefsine hakim olamıyorsun. Nefsine hakim olamayınca da sen anandan doğduğun gün gibi tertemiz Rabbine döneceksin. Haçtan sonra dediği halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana o nasip olmuyor. Basit bir baktı, gördü, dinledi dediğimiz şey basit değil. Müslümanlık hayatımız bizim bu. Dinimiz, imanımız bizim. Her şeyimiz bu. Ama ne hikmetse biz bunu basit algılarsak şeytan bundan mutluluk hissediyor. Onu alkışlıyor sürekli. Alkışlıyor. Bak maşallah... Adam gitti var ya bir sosyolog gibi tahlil etti geldi Medine'ye yahu. Mesela Hacı Efendi Harem-i Şerif'te namaz kıldın mı? E nereye, Hacı de namaz kılacak? Elbette Harem-i Şerif'e kılacak. Yahu kardeşim bizim Türkler orayı işletse var ya. Eh be! Ne rahat olurdu. Araplar işletemiyor. Alışmış hep sosyal tesis işletmelerine. <gülüyor> orayı sosyal tesis zannediyor. Oteller şöyleydi, göz aslında yüreğin dolaştığı yörüngeyi görüyor. Gözün de bir kabahati yok. Buradan giderken sen zaten bina görmeye gittin demek ki. Niye öbür hacı efendi ne yaptın, kaç defa tavaf ettin sorulunca bilmiyorum niye dedi. Umre yapanlara örnek olsun, bir hafız kardeşim bir gün umre yaptı. Sonra geldiğinde ayaklarında ağır yaralar oldu. Geçmiş olsun dedim, güneşli bir taşa mı bastın, ne oldu dedim. Ya dedi, başıma bir şey geldi dedi. İlk. E, İlk gün umre yaptık dedi. Sonra dedi tavaf edeyim dedim. Baktım harem-i şerif boş. Yani kalabalık değil. Tavaf ettim. Tavaf nasıl yapılıyor? Kabe'nin Hacerül Esved'inden başlıyorsun, geliyorsun. Kabe'nin etrafına dönüyorsun. Yaklaşık herhalde 250 metredir yakından orta bir yerden yaparsan. Bir, bunu 7 defa yapıyorsun bir tavaf oluyor. Yani 7 kere Kabe'nin etrafında dönüyorsun. Bu arada dualar okuyorsun. Zannediyorum Kabe'nin etrafı böyle çok izdihamlı değilse 15 dakika sürer bir tavaf. Demiş ki hafızlığım kuvvetli. Ben sabah namazından sonra hem cüz okurum hem tavaf ederim. 14 cüz okumuş o arada. Bir cüzün 20 dakika sürdüğünü düşünün. Öğle ezanı olunca Durmuş, yani tavaf ediyor, Kur'an'a ve Kabe'ye vermiş kendini, bir yüz kere dönmüş orayı. Hala iki rekat namaz kılacak, tavaf edecek o. Otele geldiğinde de bakmış ki ayakları kanep. Yani zannediyorum herhalde beş saat yürümüştür. Bir de güneş var. Kimse de buna dur acı ne yapıyorsun da demiyor tabii. Dönüyor, tavaf ediyor. Yani bir cüz e, okuyamaz tavafta. Bir cüz çok gelir. Yani 10-15 sayfa falan ancak okur herhalde. O da zor. 10 sayfa ben okurdum tavaf ederken de 10 sayfa zor okurdum. Yani 10 sayfa, 12 sayfa falan 1400 cüz Kur'an okumuş. Ayakları yara olmuş. Hastaneye kaldırmışlar bunu. Yani daha da yürüyememiş ondan sonra. Geldiydi de hala o ayağı yara bere içerisindeydi. Kur'an ve Kabe'nin buluştuğu yerde aklı gitmiş adamın. Bu hatıraya can kurban. Bu ayaklar öpülecek bir ayak. Öpülesi ayak bunlar. Oradaki siyahlara takılmış, uzun boylulara takılmış... Şu şunu dedi, bu bunu dedi, müezzinin sesine takılmış. O da bir alem bu da bir âlem. Sallallahu ve sellem alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlih ve sahbihi ecmihîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn.